الحمد alhamdulillah, nāḥmadhu wa nāsā'inu, wa من min shurūr anfusinā, wa min sīyat āmalinā. Min yahdillāhu fala muddillah, wa min yudli fala hādiyāl. Vassallillāhumma ala sīyidina Muḥammad wa ala ʿālihi wa sāḥbhiyājma'īn wa jamīʿ al Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi. Hepinizin üzerine olsun. <gülüyor> Geçen dersimizde demiştik ki son birkaç ayet-i bir göz atalım. O ayet-i kerimedeki hususiyetleri kısaca özetleyelim ve dersimize öyle devam edelim demiştim. Biliyorsunuz bu ayet-i kerime sure-i kerimede surenin üzerinde döndüğü ve üzerine bina olduğu ayetler var. Mesela Abdest ayetini gördük. Ayet birinci ayette ahitleri akitleri gördük. Sonra temim ayetlerini gördük. Daha sonra misak ayeti geliyor ki Müslüman olmamızın, Allah'a iman etmemizin şartlarını içeren Allah'a verdiğimiz sözün maksat ve gayetlerini, gayelerini izah eden ayet kelimelerden bir tanesi bu sureyi kerime dedir. Diğer surelerde de var. Fakat bu surede birkaç hususu beraber ele aldığı için o bakımdan çok önemlidir bu ayet-i kerime. Demiştik 12. ayet-i kerime de Allah Azze ve Celle demiştik ki andolsun kendi adına yemin ediyor velakad akhazallah. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir fiili ile ilgili olarak ondan önce yani Allah'ın bir fiili Allah'ın bir takdirinden söz edilip ondan önce velakat geldiği zaman bu mutlaka ant anlamındadır. Yemin, kasem anlamındadır. Buradaki lam lamul kasemdir. velakat yani and olsun kasem ederim ki diyor Allah Azze ve Celle. Allah beni İsrail'den mithaklarını aldı. Nedir mithak? Onların ahit ve yeminle kelime-i tevhid sorumluluğu altına girerek Allah'a verdikleri söze biz ne diyoruz? Mithak diyoruz. Ahit ise Allah'ın bizden isteyerek, bize ikrar ettirerek bizden istediği şeydir. Ona ahit deniyor, bizim Allah'a yemin ederek, kelime-i tevhid üzere, ona kulluk edeceğimize söz vermenize de ne diyoruz? Mithak. Peltekseyle. Ve onlardan on iki tane nakibi gönderdik. Hz. Musa zamanında her kabile için iki tane nakib, yani halife naib. Onlara gönderdik, tayin ettik. <gülüyor> Allah Azze ve Celle dedi ki, وَقَالَ اللّٰهُ بَنْ مَا, Yani zaman kazanalım diye meal olarak diyorum. اِنِّي مَعْكُمْ Arapçada, inni geldiği zaman şeddeli olarak bu ekip vurgudur. Mutlaka ki, ben sizinle beraberim. Şöyle bir düşünün, Müslümanların halini, İslam'ın halini düşünün. Dünyada yeryüzünde başımıza gelenlere bir şöyle görün, tefekkür edin ve sonra da bu ayetlere bir bakın. Allah Azze ve Celle bizim yeryüzündeki hayatımızı, perişanlığımızı, saadetimizi, mutluluğumuzu Kur'an-ı Kerim'de izah etmiş. Bunu açıklamış ama biz anlayamıyoruz ve bu kitabı hayatımıza koymuyoruz, yaşatmıyoruz. Nasıl bizimle berabermiş? Eğer namazı ikame ederseniz hepimize diyor yok efendim bazıları kılmayabilirmiş kılması da olurmuş işte imandan çıkarmaz işte şudur budur misak ne o zaman? ahit ne o zaman? Eğer namazı ikame ederseniz ve zekatı verirseniz Rusullerime, Rasullerime iman ederseniz, tasdik ederseniz yani. Rasulullah tasdik etmiyor ümmetin bazıları bugün. Yok diyor o hadisi bizi bağlamaz. O söz diyor, evrensel değildir. Neymiş bu evrensellik? Efendim o söz diyor Ebu Hanife'nin de dediğine göre hukuksal açıdan asr saadeti bağlarmış diyor. Ebu Hanife öyle demiş. Ebu Hanife bunu söyleyecek. Bu sözü söyleyen Belham Ankara'ya geldi. Müslümanlar dedi ki sen niye bunları kitaplarına yazıyorsun? Ebu Hanife bunu nerede söylemiştir? Bocalamaya başladı. Bocalamaya başlayınca tartışıyorlar. Tartışılmasını çocukları da kovalattırıyor konferansından. Yani Resul'e tasdik. Hani Peygamberi tasdik. En küçük davranışında, en küçük hareketinde tasdik etmeyen ümmetinden değildir. Siz diyeceksiniz ama katısınız ha senden. Ben katı değilim. O Resulün en küçük davranışına kadar وَاِنَّكَ لَعَلٰى حُلُقٌ azim, Andolsun adıma yemin ediyorum ki Ya Resul sen yüce bir ahlak üzeresin. Yüce ahlak olan bir insan üzerinden abes sudur etmez. Batıl sudur etmez. Anlamsız bir hareket sudur etmez. Yahu Resul'e düşman ettiler bu ümmeti. Hazreti Muhammed'e düşman ettiler. Hazreti Muhammed'den nefret ettirdiler. Şefaati inkar ettirdiler, kabir azabını inkar ettirdiler bu insanlara, bu gençlere. Kim yapıyor bunu? Bunlar Kur'an'la savaşanlar. Her yerde inan ediyorum ve canımın son damlasına kadar, son dakikasına kadar inşallah bu azim üzere olmak istiyorum. Öyle şey mi olur kardeşim ya? Hem Resul'e iman edecek hem bizi bağlamaz sünneti ve Neymiş misvak? Tamam neyse de Resul kullanmış, ölmüş, Ben de kullanıyorum Resul'u övdesinden dolayı. Eğer siz peygamberlerime iman eder ve onları tasdik ederseniz, وَعَذَّرْتُمُوْهُمْ Onlara yardım eder, onlara arka çıkarsanız, kim Allah Resulüne arka çıkacak? Ha? Müsteşrik kafalı modernistler mi? Zekatın hesabını kaldırmak isteyen, mirası kadın erkek eşitlemek isteyenler mi Müslüman? Kur'an kimin kitabı o zaman? Atatürk haklıdır o zaman. Hazreti Muhammed Kur'an'ı kendi yazmıştır demesinde. Evet, Kaytani öyle diyor. İtalyan müsteşik Kaytani öyle diyor. Açın Ahmet Dina'nın kitabını yazdıklarıma bakın. Açın yurttaşlık bilgisine bakın. Adamın kendi el yazması. Doğu Periçek'in kitaplarını alın okuyunuz. Adamın Kur'an'ı nasıl inkar ettiğini, şeriatı nasıl inkar ettiğini ve Kur'an'ın Muhammed tarafından yazıldığını sallallahu aleyhi İyi bir Arap edebiyatçısı olduğunu söylediğini görün. Ee, onlar bunu söylüyor. Bizim söylememize gerek kalmadı kardeşim. Zaten bu dini inkar edenler bunu söylemiş. Peki sen nasıl Hazreti Muhammed'e iman ettiğin halde bunu söyleyebilirsin? Kur'an'a iman ettiğin halde kadına erken miras hakkını eşitleyebilirsin? Asıl eşitliğin, asıl adaletin o olduğunu niye görmüyorsun? Rabbin indirmiş. İşte peygamberlere tasdik böyle olur. Yoksa peygamberlere iman edilmiş sayılmaz. Kul <gülüyor> hakkını Allah qarza hasna la yukaffiranna ankum seyyatikum ve la udkhilannakum cenneten tecre min tahti'l enhar eğer Allah'a güzel bir karza hasen de verirseniz sizi içlerinden nehirler akan cennetlere and olsun ki koyacağım. Şartlara bak. Şartlar ortada. Rasulü, Rasulullah yüzüstü bırak. Onun sünnetini yüzüstü bırak. Her hakareti yap ona asabına. Onu asadına dinliyor diyor. Vallahi, vallahi diyor Resulullah. Uhud kadar ve misli kadar altın derseniz, infak etseniz, onlardan bir tanesinin yaptığının yarısına erişemezsiniz. Evet. Kalbimize şüphe sokuyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar, alimlerin Rabb edilmiş ya. Biz de bir müştehide uyarsak, biz de onu Rabb edilmiş oluyoruz. Ee, ya şimdi hiçbir müşteydi takmayan, Resulullah'ın hadisini bile göz önüne almadan, ona itibar etmeden görüş belirten adam niye Rab olmuyor? O da insanlara görüşünü dikte ettiriyor ya, benim arkamdan gelin diyor ya, o niye Rab olmuyor da Ebu Hanife, Ebu İmam Şafii veya Ahmed bin Hamel Rabbimiz oluyormuş haşa. İşte bu şüpheleri insanları içinde yaya yaya şeytan da onlara yardımcı oluyor, şekler ve şüpheler arttıkça artıyor ve karanlık, cehalet ne yapıyor? Bu sefer gözümüzün önünü bürüyor, hakikati göremiyoruz ve anlayamıyoruz. Daha sonra onların misaklarını diyor, evet, e, femen kafarak, kim de küfür ederse bundan sonra, sizlerden diyor, Ha, dikkat edin, namaz kılarsanız, zekat verirseniz, peygamberlerime iman eder, onlar tasdik eder ve onlara arka çıkarsanız, onları üstün kılarsanız, ondan sonra sizinle beraber mi diyor? Bu şartla beraber olacak. Ne demek Allah'ın beraberliği? Ama son sizden, son bundan sonra kim sizden kafir olursa, Bunlardan birisini inkar ederse, birisini yapmazsa, birisini terk ederse, işte o af açık olan düzgün, doğru olan yolu sapıtmıştır. Yani bulamamıştır, o yolu kaybetmiştir. Onların misaklarını, ben İsrail, misakları nakzetmelerinden, çözüp bozmalarından sonra biz onlara lanet ettik. Onları lanetledik ve onların kalplerini kas katı kırdık. Niçin katı kıldık? Allah'ın ayetlerini konulduğu yerlerden kaydırırlar. Ne maksatla konulmuş, ne maksatla indirilmişse onun dışına taşırırlar. Allah Azze ve Celle kitabında ey Resul, ey Nebi, kadınlarına ve kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, Cilbatlarını yukarıdan aşağı, herhalde damın tepesinden aşağı değil ya, kendi başından aşağı, ötecek. Başından aşağı ört adam diyor ki imani bir mesele değildir diyor. Oh ne güzel ya. İmani bir mesele değilmiş bu. Kitap nedir? İmanın bir rüknü mü değil mi? Soruyorum size. İman kitap, kitaba iman, imanın bir rüknü mü? Kitapta peygambere ve tüm ümmete emredilen şey nasıl imandan değildir? İmani mesele değil diyor. Bu adam gider. Bu adam tecziye iman etmesi lazım. Bu adam gider. Allah'ın kelamına diyor ki ya tarihi mesele diyor, teferruat diyor. Ya Allahın ayeti teferrat tali mesele. Hey Rabbim bunlara hidayetler. Bu, bu çok kötü bir giriş Evet tekrar bugünkü dersimize inşallah dönmek istiyoruz. Biz ayet 18'e kadar gelmiştik öyle değil mi? Veya 18'de gördük mü? Evet. Görmüştük. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahl al-kitabu rasuluna Ey kitap ehli, size Rasulümüz geldi. Kitap ehli, Rasulümüz. Kitap ehli Hristiyanlar ve Yahudilerdi. Size Rasul gönderdiğimiz gibi, bak o Rasuller bizimdi. O Rasuller benimdi. O Nebiler, o Peygamberler benimdi. Onları ben gönderdim. Bak yine benim bir Rasulüm size geldi. Size gönderdim. يُبَيِّنُوا لَكُمْ Size açıklıyor ve açıklayacaktır. Neyi? Neyi açıklayacaktır? عَلَى فَتْرَةٍ miner الرَّسُولُ Peygamberlerin gelişinden sonra bir fetret dönemi vardır. O peygamberlerin gelişinden sonra, nübüvvetin kesilmesinden sonra, o aradan sonra bir Resul size geldi. Ve size açıklayacak neyi? Dini ve size gönderilen kitabı. Sakın ha sakın demeyesiniz ki en tekulü mâ ca'ana min beşirin velâ nezîr Sakın ha sakın yarın kıyamet günü demeyesiniz ki Ya Rabbi sen Musa'yı gönderdin işte arkasından İsa'yı gönderdin. Ondan önce Yahya'yı, Zekeriya'yı gönderdin. Bir rivayette diyorlar ki İsa aleyhisselamdan sonra da Nebi gönderilmiş. Bu görüş tartışmalı. Peygamber değil, Rasul değil, Nebi. Yani bir önceki peygamberin kitap ve şeriatına tabi olan nebi. Nebiyasınız ki bize ya Rabbi sen ne bir müjdeci ne de bir korkutucu göndermedin. Biz insanlar dini bozdu, tarif ettiler kitapları ama biz ortada kaldık. Bize peygamber göndermedin demeyesiniz diye ben size Rasul gönderdim. Arapçada şu iki parmak arası şuraya, şu ikisine, şu ara fitre denir. Fitre. Keyle. Alefetre ile fitre aynı. Yani bir mesafe. O zamandan, belli bir zamandan sonra size peygamber gönderdim. Fakat ca'ekum beşirun ve Bak demeyesiniz Allah katında, itirazda bulunmayasınız diye. Öyle diyeceğiniz Allah-u Teala bildiği için göndermeseydim öyle diyecektiniz. Şimdi size gönderdim. Bakın beşir ve nezir geldi. Müjdeci ve korkutucu geldi. Biz geçen derslerimize İncil'den okumuştuk. Ben diyor onu size müjdeliyorum. O gelecek, namusu o koruyacak kılıç ve ateşle diyor. İncil. O Paran Dağı'ndan çıkar bir nur diyor Tevrat. Paran Dağı, Sevür Dağı'dır. Mekke'deki Sevür Dağı. Sevür Dağı'nın ismi İbraniz'de Paran'dır. Cebelin Nur. Paran, Nur. Cebelin Nur. Oradan bir peygamber çıkar, o nebi o diyor ki kovalanır, oradan ehli, hemşerileri onu çıkarır, oradan Yesrib'e gider diyor. Aynen Tevrat anlatıyor. Yesrib'e gider ve sonra o peygamber ve o nebi yüzleri ay gibi pırıl pırıl olan nurlu on bin silahlı kişiyle gelir o paranı kuşatır ve orayı alır diyor. Tevrat, evet bu kitap Türkçe'ye tercüme edildi alın okuyun. Diyecek, tamam. Abdülvahid Ahad diye birisi var galiba. Bir bishoptu bu, eski keldani papazlarındandı. Bir doçent doktor Mustafa Yargıcı mı olacak? Hatırlayamıyorum şu anda kusura bakmayınız epey olduğu için kitabı görmem. O kitap Türkçe'ye tercüme edildi, aslı Arapçadır. Sultan Abdülhamid zamanında Türkçe'ye çevrilmiş, bir ara gazetelerde yayınlanmış. Adam İslam'a girdi ve o adamın kitabının İngilizce, Almanca tercümesiyle Yüzlerce belki binlerce Hristiyan Müslüman oldu. Hak ve hakikati orada bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Ki İncil ve Tevrat'ta gelecek olan Rasulden haber veriyor. Onun için ah o Resul'ü görsem de ayağının çarığının bağını bağlasam diyor ona hizmet etsem diyor İsa Aleyhisselam. O gelecek diyor. Ben o değilim. O ileride. O ileride. O ne konuşursa Allah'ın onun ağzına attığı şeylerden konuşur. Kendisinden konuşmaz. Kur'an öyle söylüyor ve illa vahyuyihâ. Ve ma yentif'ânil hevâ. İnhü ve illa vahyiyyuhâ. Bütün mukaddes kitaplar Resulullah'ın geleceğinden haber vermişler. O Resul size geldi. Bak dininizi açıklayacak. Allah'ın hak dini sizin dininiz. Wallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yeten güç yetirici olandır. Sizden önce bir Resul gönderdi size. Onlara kitapları indirdi. Sizi Beni İsrail olarak Firavun'un zulmünden, Firavun'un kahrından kurtardı. Size nimetler verdi. Sizi Amalika devletine karşı üstün kıldığı Eriha'yı ettiniz. Musa ile savaşa gitmekten kaçındığınız halde, korktuğunuz halde Allah Musa'ya Eriha'nın fethini nasip etti. Bu kadar nimetleri size bıldırıcım verdi, size kudret elvası indirdi. Sizin üzerinizde size gölgelik yapan bulutlarla uğraştırıyordu. Gamam. Ve enzelnâ aleykumul menne ve selva. Fıldızın eti indirdik. Musa aleyhisselam taşa Bismillah diyordu, asasıyla vuruyordu. On iki taştan gürül gürül berrak çölün ortasında elmas gibi, turlanta gibi su fışkırıyordu. Bütün bu nimetleri. Gördünüz Allah size bu nimetleri verdi. Allah ona kadir, buna niye kadir olmasın? Allah ona kabirdir, buna da kabirdir. Düşünetsiniz diye Allah böyle yapıyor, bir örnek veriyor. Wallahu ala kulli şeyin kadir. Ve iz gâle Musa li qawmihi, Musa kavmine deyince, dediğinde, şu, hani vaktaki şöyle demişti, muhtelif, ne al verilebilir. Ya <gülüyor> qawmi, ey kavmim, uzkurun <gülüyor> ni'metallâhi aleykum. Allah'ın size olan nimetini hatırlayınız. Nimetlerden bir tanesini aslında burada hatırlatıyor. Diğer nimetler dedik. Beni İsrail'i, Firavun'dan kurtardı. firavunun ordusunu وَدَمَّارْنَ مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ Bir başka yerde. Firavun ve kavmini yaptığını tedmir ettik, helak ettik, yok ettik. فَغْرَقْنَاهُمْ Onları gark ettik suya. فَانْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ Firavun'un Firav ordusundan, devletinden sizi kurtardık. Ayetlerde çok geçer bu. Kasas suresini açın, Araf suresini açınız, Ali İmran suresini, Bakara suresini, hangi surede bulamazsınız ki? Birçok surede, Musa aleyhisselam ve Firavun'un kısası ve Beni İsrail'in hayatı anlatılır. Evet. Ulsuru ni'matallâhi aleykum iz ce'ale ja ja ale kum enbiyâe ve ce'alekum mulukan ve âtâkum ma lem yu'ti eheden minel alamin. Hatırlayın, hani Allah size sizin içinizden nebiler, peygamberler göndermişti. Ve sizi yeryüzünün melikleri, sultanları, o bölgelerin veya beldelerin idarecileri kılmıştı. Ve size o gün insanlardan, o gün yeryüzünde olan milletlerden, millet demeyelim, yani halklardan, topluluklardan, Hiçbirisine vermediğini vermişti. Öyle mi? Neydi o verdiği, bunlara verdiği şey? Bir onlara kitap göndermişti. Onlara yanında Nebi'yi göndermişti. Onlara birçok mucizeler vermişti. Onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Firavun onların erkek çocuklarını doğuruyor, katlediyor, kadınlarını hayatta bırakıyordu. Onları karın tokluğuna belki de yemek de vermiyordu, çalıştırıyordu ve binlercesi ölüyordu dediklerine göre o piramitlerin yapılışında yüzbinlerce Yahudi yani Beni İsrail'den olan Yakub Aleyhisselam'ın soyundan olan kimseler ölmüş. Yüzbinlercesi ölmüş. Öyle kolayca o binaların yapılması mümkün değil. Bugüne kadar batılı bilim adamlara henüz bu piramitlerin nasıl yapıldığını, nasıl bina edildiğini çözebilmiş değillerdir. Mümkün değil, çözememişler henüz. Ve her bir tanesinin yüksekliği 152-153 metre, bazıları üzerinden 10-11 metre aşılmış, 141-142 metreye kadar düşmüşler. İşler dolu mu acaba? Dolu. <gülüyor> Yalnız içeride mezarlıklar falan var, ben girdim. <gülüyor> Bize nimetlerimizi verdik. Hatırlayın, o nimetlerimizi alemlerden kimseye vermemiştik. Onlar yurtlarından sürülmüşler, kovalanmışlar, esir alıp götürülmüşlerdi. Ama Musa Aleyhisselam geldi, Allah onu Firavun'un sarayında büyüttü, yetiştirdi, ona peygamberlik verdi. Sonra gitti beni İsraili kurtarmak için mucizelerini izah etti. Allahu Teala Tur Dağını ateş haline çevirdi. Orada Musa'ya ayetlerini, emirlerini verdi. Binlerce insanın hayatını kurtardı. Onları helaktan, mutlak bir helaktan kurtardı Allah'ın izniyle. O kadar nimetlerden sonra siz esir ve köleyken, siz mustasav iken, siz sürünür iken sizi hayata, sizi nimete kavuşturdu. Bütün bunların hepsi nedir? Allah'ın o gün başka alemlere vermediği nimetlerdir. Demek ki yeryüzünde zulüm, Bugünkü tabiriyle emperyalizm falan deniliyor, işte istikbar deniliyor. O kadar yaygın ve o kadar güçlü ki, zayıf olanlar, fakir olanlar veya küçük topluluklar, kabilelerin daha başında olsa müstakil hayat türmeleri mümkün değil. Her bölgeyi, her ülkeyi veya her efendim e, mantıkayı bir tağut veya bir firan veya efendim e, bir despot yönetimi altına almış ve insanların kanunu emiyor. Böyle bir dönem. Zulüm döneminden geçiyor insanlar. Size böyle nimetlerimizi verdik. Allahu Teala bakın Firavunun o halini anlatırken siz böyleydiniz. Size nimetlerimizi verdik. Ayetini başka ayetlerle açıklıyor ve o ayetlerde bu kıssayı izah ediyor. Allah Azze ve Celle buyurur ki: İnna Firavunu ala fil ardı ve jale ahlaha shiyan yastadhapu taifat minhum. Yızbıp ailelerini ve istehjini sahiplerini, insana kana min al Firavun yüzünde çok yüceldi, kendini büyük gördü, herkesten üstün gördü. Ve oranın ehlini, ve zala Hakimiyeti altında bulunan bütün toprakların insanlarını hizip hizip, fırka fırka, grup grup ayırdı. İngiliz siyaseti 20. asırda hepimizin gördüğü 19. asır sonunda böl ve yut. İşte Firavun böl ve yut politikasının siyasetini gidiyordu. Halkı bölerek, paramparse ederek kimilerini kendisi için kullanıyordu kimisini diğerini aleyhine kullanıyordu, kimisini diğerini aleyhine kullanıyordu ve kimilerini birbirleri savaştırarak kırdırıyordu ve yok ediyordu. يَسْتَدَ عِفُوا تَا۪يفَةً مِنْهُمْ Onlardan bazı taifeyi, bir taifeyi veya çok zayıf düşürüyordu. Onları çok zayıf kılıyordu. Onları mecalsız kılıyordu. Onların çocuklarını zerh ediyor, kesiyor. Kadınlarını hayatta bırakıyor. İdi, Şüphesiz ki Fir'an'ın yeryüzünde müfsitlerdendir. Yeryüzünü fesada boğan, insanlara kan kusturan, insanlara nefes alma, yeme, içme hakkı, çocuk, çocuk sahibi olma hakkı vermeyen bir müfsitti. Öyle bir kafirdi. Allah Azze ve Celle burada diyor ki, ben size nimet verdim. Musa dedi ya hani, وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا وَنِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ey kavmim, Allah'ın size üzerinizde olan nimeti hatırlayınız. Yani unutmayınız. Neydi o nimetlerden bir tanesi? Allah demişti ki, Musa'ya indirmişti, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ سُتُدْعِفُ fil الْأَرْضِ Biz irade ediyoruz diyor allah Teala. Biz diliyoruz, biz istiyoruz, biz emredeceğiz. Biz gerçekleştirmek istiyoruz. Neyi? Yeryüzünde müstazaf kılınan Firavun tarafından sömürülen, Ezilen ve işkenceye maruz kalan, sürgün hayatı yaşayan o müstazaf insanları ne yapmak istiyoruz? Onlara nimetlerimizi vermek istiyoruz. Minnette bulunmak istiyoruz ya Allah-u Teala. وَنَجْعَالَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَالَهُمُ الْوَارِثِينَ Biz onları imam kılmak istiyoruz. Beni İsrail içinden nebiler gelecek, onlardan 12 nakip seçilecek değil mi? Musa'nın şeriatına bağlı nebiler, peygamber gelecek, şemhun gelecek, eşriya gelecek, ondan sonra haz gelecek, bunlar hepsi peygamberdir. Bu rasuller gelecek, Allah'ın dinini tebliğ edecekler, bugünkü despotlarla, firavunlarla ordu kuracaklar, savaşacaklar. Allah'ın dinini üstün kılmak için. Bütün peygamberler mücadele etmişler, bütün peygamberler Allah yolunda cihad etmişler. Ama cihad vesileleri farklı olur وَنَجْعَى وَنَجْعَ ال... Onları imam, önderler kılmak istiyoruz ve onları o toprağın sahipleri kılmak istiyoruz. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ في Onlara yeryüzünde temkin vermek istiyoruz. Allah Musa'yı mı diyor? ve فِرْعَوْنَ Göstermek istiyoruz Firavun'a وَجُنُودَهُمَا Firavun'a ve Haman'a وَجُنُودَهُمَ Firavuna, Hama'na ve o ikisinin ordularına biz ne göstermek istiyoruz? Onların korktuklarını onların başına vermek istiyoruz. Diyorlardı: <gülüyor> Etferu Musa ve hahu khahu yufsidu fil ard ve yatra Musa'yı kardeşini işte bırakıp da yeryüzünde ifsat yapmasına mı izin vereceksin? İlahlarına karşı gelmelerine mi izin vereceksin? Şimdi aynı çekişme İslam düşmanları arasında devam ediyor. Ya bunlara bu kadar hak ve hürriyet veriyoruz, bak vallahi yarın işler çok karışık olacak. Kimisi verelim diyor, biraz serbest olsunlar diyor, kimisi diyor hayır diyor, hayata kibildi tanımayalım. Evet. Sonra Allahü Teala Arap suresinde bakın nimetlerinden bir tanesini ayet olarak açıklıyor. Fa'arak fentakam naminhum. Onlardan biz intikamımızı aldık neyin intikamını aldık yeryüzünde firavunun ene rabbukumul a'la demesinin ve mâ a'lemum min'i ve mâ min ilahin gayri a'lemu lekum min ilahin gayri ben sizden başka yeryüzünde mabut tapılacak benden başka bir kimse bilmiyorum diyordu firavun bana tapacaksınız benim şeriatlarıma benim kanunlarıma uyacaksınız bana isyan etmeyeceksiniz benim emrinde olacaksınız fintaqamna minhum onlardan bunun intikamını aldık o çocukların intikamını o kadınların intikamını o mazlum insanların intikamını aldık değil sadece beni İsrail'de mazlum olanların mazlum bütün insanlar onlardan intikam aldık <gülüyor> Onları onlara gark ettik fil <gülüyor> yemmi suda denizde onları boğduk bi annhum kezzabu bi ayatina onlar ayetlerimizi yalanladıklarından dolayı. Firaun yalanlıyordu ayeti, cehennemlik miras ayeti bugün demokratik olmalı diyen Firavun olmuyor. Miras ayeti kadın arasında eşit paylaşılmalı. Allah haksızlık etmiş. Allah o güne o gün idare etmiş. Allah o günü bilmiş ama bugünü bilmemiş. Bugüne sökmez bu kanunlar. Bugün geçerli değildir bu şeriat. Bunu diyen firandan ne farkı var? O da Allah'ın ayetiydi Musa'ya gelen, Hazreti Muhammed'e gelen de Allah'ın ayetiydi. بِأَنَّهُمْ bi بِاَيَتِنَ Ayetlerimizi yalanladılar. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ Ayetlerimizden gafil oldular. Hangi ayetlerden gafil oldular? Hem gelen vahiy ayetinden, hem de gelen azap ayetlerinden gafil oldular. Hud ve semut kavmini hiç firan düşünmezler. <gülüyor> evet. Onların başlarına neler gelmişti? Onlar biliyorlardı o günün tarihçileri, o günün yazarları, çizerleri, filozofları, bilim adamları neyse. <gülüyor> Sonra Allah azze ve celle devam ediyor. O Beni İsrail'e verilen nimeti anlatıyoruz. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ ve وَمَغَارِبَهِ Allah Allah, Beni İsrail sadece Mısır'da ezilmiyormuş. Nerede eziliyormuş aynı zamanda? Nerede eziliyormuş? Hem toprağın batısında, hem de toprağın doğusunda eziliyormuş. Yani toprak dediği yer, dediği, memleket dediği yer, nereye biliyor musunuz? Filistin'in doğusu, Filistin'in, Filistin'in doğusu yani Suudi Arabistan, Cezire, Hadramaut, Irak, değil mi? Türkiye'nin güneyleri, Mezopotamya dediğimiz bölgeler ve oradan tutun Firavun'un egemenliği altında olan Tunus'a kadar, Cezayir'e kadar, Etiyopya Habeşistan'a kadar hepsi Firavun'un yönetimde oralar. Akdeniz. Biz ondan sonra diyor, varis kıldık kimi? O Ardın Toprağın arz-ı bugün. ben İsrail'e vaad edilmiş olan topraklar deniliyor. Onlar Müslümandır bizden önceki ben İsrail. Müminlere vaad edilmişti. Onlar bizim kardeşimizdi. Kafir olan Yahudilere vaad etmedi ki Allah orayı. Mümin olan ben İsrail'e vaad etti. Onlar da bizim kardeşimizdir. Bunlar değil. Toprağın o ardın, memleketin o ülkenin doğusunda ve batısında müstazaf olan halkları biz onlara o toprakların miraslarını vermek istedik. Mirasını verdik. O toprak elleti bârakne Fiha kendisine bereket koyduğumuz Allah katına bereket indirilen toprak. O toprak bereketli ki Filistinli 4 yaşındaki çocuk tanklara karşı zırhlı araçlara karşı 5 yaşındaki çocuk taş atıyor. O toprak öyle bereketli ki o minnacık yavrudan mücahit çıkarıyor orada bereket var kıyamet gününe kadar Allah'ın hiç mağlup olmayacak ordusu Filistin'de kıyamet saatine kadar var olacak Allah Resulü'nün vaadi evet var işte ve temmet kelimetu rabbike el husna ala beni israile bima sabaru Rabbinin güzel olan sözü Rabbinin güzel olan vaadi Rabbinin güzel olan nusreti Beni İsrail için tamamlandı. Ama ne zaman tamamlandı? Bima sabarun. Sabrettiklerinden ötürü. Sabır. Nedir sabır? Çilelere sabır. Allah'ın emirlerine itaatte sabır. Allah'ın yasakladıklarını işlememekte sabır. Peygamberin emirlerine zor olsa da itaatte sabır. Öyle mi? Firavunlara karşı direnmede sabır ve o mümin güruhtan, cemaattan olup amalika ordularına karşı savaşmada sabır gösterenlerin o sabrından dolayı Rabbinin güzel sözü onlar için gerçekleşti. Vaadi tamamlandı, nimeti tamamlandı. Ve dammarna mâ kâne yasna'u ve biz helak ettik o depremin Kobe'yi bir ettiği gibi helak ettiği gibi darmadağın ettik, onun tüm saraylarını ve beldesini harap ettik diyor allah O Garp olayından sonra, Kızıl Deniz'in açılıp kapanmasından sonra Allah Azze bir azap veriyor, bir helak veriyor, Firavun'un mülkünü, saraylarını darmadağın ediyor, perişan ediyor. Bir şey koymuyor. Ne arkada kalanlarda hayat kalıyor, ne de Musa'yı ve ordusunu kovalayanlarda? Bunun için demişler ey Musa biz korkuyoruz ki, Firavun ve ordusu arkadan bize yetişecek. Korkmayın Rabbimiz bizimledir haber? Niye korkuyorsunuz? Ve cavazna bi beni İsrail'e el bahra. Biz Beni İsrail'i kurtardık. O denizden karşıya geçirdik. Nereye? Sinaya, Akade'ye. Orada eskiden... Şimdi coğrafi olarak pek bilinmiyor. Sina'da süreç kanalı açıldı biliyorsunuz. Ama orası zamanla deniz miydi, açık mıydı biz onu bilmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle sonradan orayı o ayetin mucizesiyle mi kapattı? Belli değil. Veya Sina'nın güneyinde bir kızıl deniz diyorlar. Hazreti Musa'nın geçtiği yer Eşşarkiye'de bir vilayet var. Oradan gitmiş olması muhtemel diyorlar. Belki de oradan geçmiştir. Çünkü Sina üzerinden yol bulup gitmesi çok zorluyordu. Hemen denize yöneldiler. Allah Azze ve Celle onu mucizesiyle onları kurtarmıştı. Biz Beni İsrail'i denizden geçirdik. Geçirdik. Kurtardık. Fe enceynahum. Onları kurtardık. Fe ala hala kavmin. Bir kavmin üzerine geldiler. Gelip bir kavim gördüler. Cezire, Ceziretül Arab'a geçince, Sina taraflarına geçince. Yakufuna, Allah asnaminlehum kendilerine ait, kendilerinin ibadet ettikleri putlarla iştigal ettiklerini, onlara tapındıklarını gördüler. Dediler ki: "Qalu ya Musa, ey Musa, biz gelleme ilahen kemalemaliha. Dilak ey Musa, bize de bir ilah yapsana. Bak onların ne güzel ilahları var, haşa. Onların da ilahları gibi bize de ilah yapsana. Daha şimdi ya, kurtuluruz." Firavun'un şerrinden belasından Allah'ın ayeti mucizesi de kurturdunuz. Siz hala bu peygamberin mucizelerine, emirlerine itaat misiniz? İsyana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hz. Musa'nın aradığı kâle innekum qavmun tecelum. Siz bilmeyen cahil bir kavimsiniz. Dolayısıyla bu kıssaları böyle Allah-u bize anlatırken beni İsrail'in başından geçenleri ve Allah'ın beni İsrail'e verdiğini anlatıyor. Mesela Araf Suresi 140, 141, 142'de yine Allahu Teala beni İsrail'le ilgili birçok ayetler, birçok hadiselerden haber veriyor. Mesela 140'ta ve env cenakum biz size hani min âle firavun Firavun'un ordularından, devletlerinden kurtarmıştık. Allah kurtarıyor. Ne zaman kurtarıyor? Peygamberlere itaat edildiği zaman. Peygamberlere bağlı olunduğu zaman onların yollarından sünnetlerine tabi olunup gidildiği zaman Allah kurtarıyor. Beni İsrail bir iki nimette itiraz ettiler. Hazreti Musa'ya karşı geldiler veya Allah'ın nimetlerini küçümsediler. Ondan sonra Allah onların başına biraz sonra göreceğimiz gibi ne belalar verdi. İmtihan. Onun için Beni İsrail 40 yıl çölde perişan yaşadı. Eriha'ya giremediler. Bugün Gazze ve Eriha anlaşması yapıldı ya, geçen sene. Eriha denilen yer, Hazreti Musa'nın fethettiği ilk Filistin toprağıdır. Firavun'un ordusundan, devletinden sizi kurtarmıştık. <gülüyor> Yesumunkum su'al azab size azabın en acısını tattırıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz nasıl azaplar? <gülüyor> evet, yukattiluna ebnaakum çocuklarınızı katlediyordu. Firavun ve adamları <gülüyor> ve istahyun nisaakum kadınlarınızı hayatta bırakıp canlı koyuyorlardı, kendilerini ağıl koyuyorlardı. وَفِذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ azim Bundan ötürü, bunda sizin Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan, bela, imtihan anlamında burada sınanma vardır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Beni İsrail'in çocukları kesiliyor, diyorlar ki, yani firavun ve sihirbazları diyorlar, Musa yalancıdır, kezzaptır, konuşmasını bile bilmiyor, konuşmasını bile beceremiyor, kekemedir. Bu adamın arkasına mı takılıp gideceksiniz? Musa diyor ki bana ittiba edin, bana uyun ben sizi kurtaracağım Allah'ın izniyle. Onların çocukları öldürülüyor, çocukları katlediliyor, kadınları ellerinden alınıyor. Buna rağmen o insanlar hala Musa'nın kurtarmasından şüphe ediyorlar Allah'ın izniyle. Sizi böyle bir azap, böyle bir imtihanla bir sınadık. Bak neyle sınanmışlar kolay değil. Ondan sonra diyor ki biz Beni İsrail'e Allah'ın güzel sözü tamam oldu. Ama neden dolayı tamam olmuştu? bir sabar ol. Sabrettiklerinden ötürü Rabbinin ayetleri onlar için tamam oldu. Ve <gülüyor> va'adna Musa felâfine leyleten Ve va'adna Musa felâfine leyleten Biz Musa'ya hani Tur dağına davet ettiği zaman bir bak. <gülüyor> 30 gün ona süre vermiştik. Ve etmem ne he bir aşırın sonra o Musaya verdiğimiz vadedi miadı zamanı 10 gün daha ekleyerek 10 günle tamamlayıp 40 güne çıkarmıştık. Feten me miqaturab bihi erbağin Rabbinin Musaya tanıdı miqat turdağında ayetlerini indirdiği zaman. Kırk güne bağlı oldu. وَقَالَ مُوسَى لِأَخ۪يهِ حَارُونَ اخْلُفْن۪ي Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, sen benim yerime halife kal. Benim yerime vazifemi yap ve kavmine ibadetini yaptır, onlara sahip ol, onları irşad et ben gelinceye kadar. Ne dedi? Ne dedi? اُخْلُفْن۪ي ف۪ي قَوْم۪ي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَب۪يلَ الْمُفْسِد۪ينَ ''Benim halitem ol, onları ıslah et, ıslah edici ol, sakın ha sakın müfsitlerin yoluna uyma.'' Harun peygamber, Musa peygamber. Bir rivayette Musa rasuldür, yani Kur'an'ın nasına göre, bir değişik ayetlerden anladığımız kadarıyla Harun da aynı zamanda Rasul ve Nebi. Çünkü Tevrat'la o da muhatap oldu. Benim yerime halifem ol. İnsanlar arasında ıslah edici ol. Islah edici olmak ne demek? Sen tevhid üzere olursan insanları ıslah edersin. وَلَا تَتَّبِعْ سَب۪يلَ mufsidin. Sakın müfsitlerin yoluna uyma. Allah Allah! Harun müfsitlerin yoluna mı uyacak? Peygamber. Ama niye diyor Musa? Bu vasiyeti niye ona bırakıyor? Böyle bir şey olur mu? Buradan ayet, ibret çıkarmamız lazım. Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. Musa diyor <gülüyor> ve lemmece, Musa limikatine. Musa mikatımıza geldiği zaman, ona vaat ettiğimiz yere geldiğinde. Ve kellemahu rabbuhu. Rabbi onunla konuştu. Kale, Rabbi erini anzur ilik. Rabbim bana göster, sana nazar edeyim. Dikkat edin. Rabbim bana göster, sana nazar edeyim. قَالَ <لَنْتَرَانِي> Allah Azze ve ki, beni asla göremeyeceksin. وَلَاكِنِنْ زُرْ اِلَى الْجَبَلِي Fakat şu dağa bak. فَاِنِسْتَى الْقَرَّ مَكَانَهُ Sen şu dağa dönüp baktığında, eğer o dağ yerinde karar kılar karırsa, فَسَوْفَ terani Dağ yerinde durursa sen beni görürsün. Felemma tecelli Rabbihi lil-cebeli. Rabbi Musa'nın Rabbi dağa tecelli ettiğinde felemma tecelli Rabbihi. Tecalla celali izzetiyle dağa nazar edince ce'alehu <gülüyor> dakkan dağı darmadağın etti ve karr Musa Musa baygın yüzüstü yere çakıldı, kapandı, kaldı. Daha öyle görünce Musa'da akıl kalmadı, uçtu. Ne akıl, ne şuur, hiçbir şey kalmadı. Mecal kalmadı Musa aleyhisselam'da, çakıldı, kaldı yere, yüzüstü. Felemmâ <gülüyor> efâqah Ayıktığında, ayıkınca hâle dedi ki Sübhâneke <gülüyor> Seni tenzih ve tesbih eder Rabbi'm mukaddes, sübhan olan sensin. Bu sübhaneke teclidi imandır. Peygamber bunu söylüyor. Melekler ne demişlerdi? قَالُوا اَتَجَعَلُ fiha مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَّبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Sonra Allah azze ve celle onlara ayetlerini gösterince, Adem'e öğrettiklerini gösterince melekler Dediler ya Rabbi sen yeryüzünde fitne fesat çıkaracak, kan dökecek bir insan mı göndereceksin? Allah onlara Adem'in üstünlüğünü gösterecek. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عَلْمَ لَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ Melekler Allah'a ortak koşmaktan korktukları için Sübhaneke diyorlar. Niye namazda Allahu Akbar, Sübhaneke Allahümme bihamdik diyorsunuz? Şimdi anladınız mı? Ve TC'nin devlet dairelerinde bunu öğretmezler. Kubbeli devlet dairelerinde bu öğretilmez. Kendimi övmek için söylemiyorum. Allah'a sığınırım. Ama bu din devletin tekeline girmiştir. Din devletin dairesi ve kurumu olmuştur. Bu dinin savaşını ve kurtuluşunu hep beraber vermek zorundayız. Olmaz yoksa gidersiniz. Evlatlarınıza Beni İsrail'in yaptıkları gibi bir miras kalır. فَقَرَّ مُوسَى سَعِقَ فَلَمَّا فَاقَفَالَ سُبْحَانَكَ تُوبُتُ سُبْحَانَكَ تَوْبَ اتْتِم Allah-u Ekber Adam diyor ben rüyamda Rabbimi gördüm diyor Evet rüyada Allah'ı gördüm diyor Musa diyor ki Rabbim göster Sana nazar edeyim Kendini bana göster demiyor Erini beni gördür Arapça gerçek anlamı beni gördür sana nazar edeyim. Göremeyecek ki dayanabilir mi Musa? Daha dayanmadı. Evet. <tık kendisi ochresli> evet Sübhaneke tubutu ileyk ve ana evvelil müminin Rabbim Sübhaneke tövbe ettim ben müminlerin ilkiyim. Aman ya Rabbi müminlerin son olmak istemiyorum. Ben müminlerin ilkiyim. Ya Rabbi en önce tövbeden ben olmuş olayım. Dikkat edin buradaki inceliğe. Tövbe ettim, nadim oldum, pişman oldum bu sözümden. Allah imtihan edilir mi? Diyor ki adam ben şöyle çıkarım diyor. Leş bulsam yemem haram etti affedersiniz haşa domuz olsa aştıktan öleceğim, bilsem de yemem. Niye? Ben takvayım ya. Bana sekmez o. Allah bana mutlaka bir şey gönderir diyor. <gülüyor> ya yapma etme bu beni İsrail'e Allah imtale etti. Dün baslıyordu evet. Tamam. Evet, çıkanlar çıkabilirler. Biz çıktıktan sonra dersimiz devam ederiz. üzerine Allah Azze ve Celle <gülüyor> isterseniz biraz konuşma arası verelim, sohbet edin, dinlenin biraz. Tek. <gülüyor> Şimdi bunun üzerine Sübhaneke tövbe ve ene evvelil Mu'minin. Şimdi Allah'a tövbe etmek yerine bazıları götürüp bazı adımlara insanları tövbe ettiriyorlar. Gittim ben şuna tövbe verdim, şundan tövbe aldım diyor. Koca peygamber. <gülüyor> Subhaneke tövbe edelim. Subhanek ben sana tövbe ettim ya Rabbi. Sana rücu ettim, döndüm, pişman oldum söylediğim şeye. Sonra Allah Azze ve Celle ne diyor Musa Aleyhisselam'a? Bakın bunun mükafatı olarak. Bunun mükafatı olarak ne veriyor? "Kale ya Musa ey Musa" dedi. اِنِّي اِنِّي Ben seni seçtim, istifa, safi kıldım kendim için, seçtim, kullarımın safveti eyledim seni. Kimin üzerine? اَلَى tüm insanların üzerine. Ne ile? بِرِسَالَاتِي, sana ayetlerim, risaletimle, mesajlarımla, mektuplarımla kullarıma göndereceğim... Ayetlerim ve ilmim ve vahiyle risaletin anlamı odur. Yani tebliği içeren, ahlakı, tevhidi, helali, haramı içeren değil mi? Allah'ın emirleri. Seni risaletimle insanlar üzerine seçtim. Ve bi kelami. Sana konuşmamdan ötürü de hem risaletimle hem seninle konuşmamdan dolayı seni insanlar üzerine seçtim, safi kıldım. Seni saffetul halk kıldım, onlara Rasul, Önder ve İmam kıldım. Fehuz, tut, sıkı yapış, sahip ol, neye? Mâ âteytuka, sana verdiğimi, sana verdiğimi kuvvetle, sıkı sarıl ve tut, ve kum mineşşâkirin, şâkirlerden ol. Sübhâneke, tubutu, ve ana الْمُؤْمِن۪ينَ Tövbe ettim, Sübhaneke tövbe ettim, ben müminlerin ilkindenim. Allah da diyor ki, ey Musa, seni risalatım ile ve kelamım ile insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi sımsıkı tut ve Allah'a şükredenlerden oldu. Ne demek Allah'a şükredenlerden oldum? Sana verdiğimi sımsıkı tut, bir başka yerde, فَخُذُوا مَا آتَيْتُكُمْ بِقُوَّتٍ Size verdiğimi kuvvetle tutun. Kuvvetle tutun. Aman sakın bırakmayın. Bütün kuvvetinizi onu tutmaya sarf edin. Musa'ya sana verdiğimi tut diyor. Bize gönderdiğini de adamlar bugün değiştirmek istiyor Allah'ım. Kadının başı örtülü de olabilirmiş, olmayabilirmişti de. E senin avradın açık diye benim Müslümanlarımın hanımlarda açık olacak diye bir şey yok ya. Olabilirmiş de olmayabilirmiş de. Hiç imanla alakası yokmuş. Allah Allah. Ya o zaman birisi de ben o ayete iman etmiyorum. Ne halt yiyecek bu adam o zaman? Bir desek öylese ben Nur Suresi'nin 31. ayetine efendim Ahzab Suresi'nin 59. ayetine iman etmiyorum. Hayatımda da uygulamak istemiyorum. Madem tali teferruattan bir meseledir, hiç önemli değilmiş. İşimiz işimiz mi yok ya bu kadar ayet ayetimizi uygulasak o zaman mı yeter buna? Beseden diyemez mi? Şeytan söyletiyor ya, insanları konuşturuyor ya, der Ve وَكَتَبْنَا له في الألواح Ona o levhalarda yazdık, yazılı indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Din için, tebliğ için, dünya hayatı, saadetleri, mutlulukları için gereken her şeyden bir şeyler yazıp o kitapta levhalarda Musa'ya indirdik. وَمَوْعِزَةً وَتَفْصِيلًا Orada güzel vaz, güzel öğüt, ve tafsîlanli kulli şeyin, her şey için tafsilatlı, ayrıntılı emir indirdik biz Musaya. Tevrat öyle oldu da Kur'an öyle değil mi? Fakızha bir kuvvetin ey Musa, onu kuvvetle tut. Ve murkâm kıyakızu bir apsânîha. Seğurikum darel fasikin Ey Musa onu kuvvetle tut ve o kitabı kavmine emret o kitabı kuvvetle tut ve o kitabı kavmine emret o kitabı en güzeliyle tutsunlar ve en güzel şekilde onunla amel etsinler ben size fasıkların yurdunu mutlaka göstereceğim diyor allah Teala arkada hani Sakın müfsitlerden olma demişti ya Harun'a. Orada müfsitler bir şeyler yapıyorlar. Samiri diye bir şeytan çıktı. Rasul gittikten sonra dediler ki nasıl esas büyük Rasul odur. O kitap kendisine gelendir. O gelinceye kadar biz Harun'u burada, Harun önemli değil, onu kandırırız. O, ona karşı geliriz. Onun sözünü dinlemezsek o bize bir şey yapamaz dediler. Hemen put yaptı, bir heykel yaptı. Altından, zinetlerden insanları ona taptırdı. Bu sizin ilahınız dedi müfsit işte. Rasul gittikten sonra sünnetini ve emanetini ayaklar altında bırakan ve o emanete ihanet edenler Beni İsrail'in müfsitleri gibidir. Evet. Evet. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki ben buradan tekrar bir başka ayete geçiyorum. Bakara suresine ve lekad a'teyna Bakara suresi 87-88 وَلَقَدْ ateyna قَسَمَ olsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Musa el-kitabı. min مِنْ bir Rusul Onun ardından, ondan sonra hemen ardından ardından, peş peşe peşe peşe peşe peşe peşe biz Rasul gönderdik. Yani İsa'ya gelinceye kadar Rasul kesilmiyor beni İsrail'de. Diyorlar ki 1700 yıl var. Musa ile İsa aleyhisselam arasında. O 1700 yıl içerisinde İçinde peygamber olmayan bir tek yıl yok. Hepsinde nasıl gönderilmiş nebi var? Boşilluk. yok. عِيْسَىٰ اِبْنَ مَرْجَمَ El-Beyinat Mergem oğlu İsa'ya da biz beyinatı, hani risaletle beyinat, beyinatı apaçık ayetlerimizi gönderdik. وَاَنُوَ اَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ Onu ruhul Kudus Cibril aleyhisselam ile teyit ettik, ona yardımcı olduk. Ave kulla ma bir akm rassulun bimalateh ve anfusukum istekbertun fariqan kazzabtun ve fariqan taqtulun Ben İsrail'e tekrar. Ey Ben İsrail. Size her Rasul geldiğinde, nefsinizin, hevanızın hoşuna gitmeyen, nefsinizin arzunuzun hoşuna gitmeyen, şehvetlerinizin hoşuna gitmeyen şeyle o Peygamberler geldikten sonra istekbertun, kibirle istikbarda hekabürde bulundunuz, onlardan kendinizi yüce gördünüz ve o sizlerden bir ferik, bir topluluk o peygamberleri yalanladınız, peygamberlerle gelen ayetleri ve beyinatı yalanladınız ve sizden bir kısımda onları öldürdünüz. Şimdi demek ki tağutların ve firanların iki tane gücü var. Birisi yalanlama mekanizması, devletin yalanlama projesi ne? Yalanlama, dini ifsat, dini tahrip, Kur'an din hakkında, Tevrat ve vahiyler hakkında ona iman edenleri şüphelere düşürecek olan bir mekanizma. Bu yalanladınız. Sürekli yalanlıyorlar. Şeriat görücüliktir, çağdışılıktır irticadır, mürteciliktir. Ortaca düşündesidir. Sürekli basın ve medya yalanlıyor. Öbür tarafta askerleri, polisleri, Cezayir'de Müslümanları katlediyor. Bir topluluğu bu kafirlerin yalanlıyor dini ve dinin emirlerini üstünde doğru olduğunu yalanlıyorlar. Bir kısım, bunların bir taifesi de o peygamberleri veya peygamberlere iman edenleri katlediyorlar. Ondan sonra ne demişler? وَقَالُوا <gülüyor> قُلُوبُنَا Hani ayette dedi ya لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ Onları lanetledik ve kalplerini kas katı kıldık. Kalbin katı olması nedir? Sözü dinlemez, nasihatı dinlemez, tevhidi anlamaz, Allah'a ibadet anlamaz. Allah'tan korkmaz, şefkat etmez, merhamet etmez kalp, kalp kas kas katı. dediler ki kalplerimiz kilitli, kapalı, kilitli peygamberle dalga geçiyorlar. Alay ediyorlar. Kilitli, gol kapalı, anahtarlanmış, anahtarla kapatılmış, kilitlenmiş, örtülü girmiyor içine bir şey. Hayır diyor Allah Teala. Kalplerinizde yani öyle bir şey yok yalan söylüyorsunuz. Kalbinizi kim kitlemiş olabilir? Niye kilitlensin kalbiniz? Başka iman insanların kalplerine iman giriyor da sizinkine niye girmiyor? Adam diyor henüz diye daha var diyor işte. 40 yaşına gelince diyor. Ha biz geldik 40 yaşına. <gülüyor> yani ölüm kaçtı mı? Korktu mu bizden? Bellanahumullahu bi kufrihim feqalilen ma yu'minûn. Hayır bilakis Allah Onların küfründen dolayı onları lanetledi. Onların kalpleri bunun için kaskatı oldu. Onlar ne kadar da az iman ederler. Demek ki az iman etme dediği Allahu Teala'nın hani bir kısmına inen nu'minu bi ba'din ve nakfuru bi ba'd dediler. Biz bir kısmına iman eder, bir kısmına küfür ederiz dediler. Ben İsrail istediğimizi kabul eder, istediğimizi kabul etmeyiz. Semihana ve asayna duyduk şimdi isyan ettik. Ne yapacaksın yani bize diyorlar Resullere? Allah Allah önce yapıyorduk şimdi de yapmıyorum. Sana var mı? Bir şey. Adam diyor ben namaz kılmıyorum ya. Din senin tekerin dedim diyor. Sana ne diyor? Benimle Allah arasında bir şey diyor. Kılarım da kılmam da diyor zekatımı verim de değil. bu benimle Allah'ım arasında bir şey diyor. Allah Allah. Şu düşünceye bak. Yahudilerle Hristiyanlar bundan farklı bir şey mi söylüyorlardı? Biz Allah'ın çocukları ve onun sevgili kullarıyız diyorlardı. Sevgilileriyiz. Bizi affeder, bizi azap etmez. Bunların ne garantisi var. Aynı şey. Yahudilerin dediklerinin farklı değil. Evet. Ve kad ja'ahum Musa bil bayinat thumma takhasamu al-'ijla min ba'dih wa antum Andolsun Musa o bize hani levhalar yazdık ya ona. Ve katabna lahu fil alwah min kulli şey'in. Değil mi? mوعize ve tafsilâ. Güzel nasihat ve her şey tafsilatlı o levhalarda yazdık. Musa o beyinatı andosunu insanlara götürdü. Sonra siz ne yaptınız? O buzağıyı rab edindiniz zalim olduğunuzu bile bile. Ve iz a'aznâ mîsâkakum bizl mîsâkınızı almıştık ey ben İsrail ve Tur dağınızı üzerinize böyle yükseltmiştik. Dedik ki size Huzum ma'atiyena bi kuvvetin wasma'u. Şöyle diyelik ki size verdiklerimizi kuvvetle tutun, kuvvetle sarılın o şeye. Nedir o şeye kuvvetle sarılmak? Kardeşim Kur'an'ı tartışırsan, Kur'an'ı deneme tahtası haline getirirse haşa. Kur'an'ı bir tartışma, bir cidal, bir mücadele üstünlük malzemesi haline eline her geçen sepet eline sepetten ne çıkarırsa herkes onunla konuşsun. Herkes eline ne geldiyse onu onu savunsun, onu düşmanına karşı silah kullansın. Kur'an böyle bir kitap haline getirirse o Kur'an'a kuvvetle yapışmış olur muyuz? Allah sığınırız. Huzû tutununuz, yapışınız. Mâ âteynâkum size verdiğimizi bi kuvvetin Allah'tan gelen iman ve takva kuvvetiyle. Vesma'u itaat ediniz, duyunuz, işitiniz. Kimi? Onlara gelen peygamberi. Neyi? Peygamberin onlara getirdiğini işitin. E bugün ümmeti Muhammed adeba acaba hangi durumda? Biz şu Müslümanlar, Ankaralılar veya İstanbullular, Bursallar, Erzurumlular şu ülkede yaşayan Müslümanlar nasıl bir durumdayız? Ayetleri okuduğumuz zaman tefekkür ettiğimiz vay be beni İsrail zalimleri görüyor musun? Ne kafir bir milletmiş bunlar ya! Ama isyan karmış bunlar ha. <gülüyor> Bizim toplumumuz da aynı şeyi yapıyor, hiç gözümüz görmüyor. Basiret kör olursa görmez. Kalp kararırsa görmeyiz. Gözümüze kapkara bir cehalet perdesi inerse görmeyiz kardeşim. Ayetler insanlardan ayetler ve Allah'ın sünnetinden Allah'ın emirlerinden bahsediyor. Ve her toplum için kanunlar aynı değişmiyor. Balu semiyna ve asayına tamam. Dediler ki işittik, sonra dediler ki, isyan ettik. Yani onlar önce işittik dediler, sonra isyan ettiler. Bu usri bufi kulubihimul icle. Onların kalplerine var ya, o buzağının sevgisi sanki su böyle süngerin su çekmesi gibi, onların kalplerine buzağının tapınma ona tapınma, buzağı ilah edinme sevgisi kalplerine ne oldu? İçirildi. Subhanallah. Yani kendi yaptıklarının dolayı tabii. Bir küfrühüm küfürleri nedeniyle buzağa tapındılar. Buzağına sevgisi kalplerine yeretti. Şimdi insanlar kafir olmadan tagutları ilah edinmiyorlar dikkat edin. İnna insanlar fasık olmadan, facir olmadan, kafirlerin, mücrimlerin, münafıkların ardından gitmezler. Bir tek mücrim, bir tek münafık bir şey yapamaz. Firavun ve ordusu bir şey yapamadı ki Musa ve beni İsrail'e ki değil mi? Diğerleri ne yapabilsinler? Hiçbir zaman yapamazlar yeryüzünde. İnsanlar onlara itaat ettikleri içindir. Onların herhangi bir kuvvetle kudretleri yok. Niye yok? Nemrud'u bir sinekle helak etmedim Allah. Bitti. Nedir bunların kuvveti, kudreti ki? Yok. قُلْ sema, اَمُرُكُمْ Burada Resulullah'a hitap. قُلْ De ki ey Resul, o beni İsrail'e söyle. Eğer siz iman ettik diyorsanız, imanınızın var olduğunu söylüyorsanız, bu sizin iman gerçekten müminseniz siz, bu sizin inandığınız, iman dediğiniz şey size ne kadar bir kötü şeyler emrediyor. Demek ki siz gerçekten iman etmemişsiniz ki, sizin iman dediğiniz şey size kötü şeyleri emrediyor. Subhanallah, adam diyor ki, ben Müslümanım hocam. Elhamdülillah, biz de Müslümanız diyor. Niye? Ya benim hanımım açık gizebilir, namaz kılmayabiliriz ama biz de Müslümanız, nasıl Müslüman değilsiniz diyebilirsiniz bize diyor. E sen gerçekten müminsen, o ne kötü bir imandır sana bu pislikleri emreden şey. Nasıl bir iman bu? Kur'an'ın tabiri bu. Ne kötü bir iman diyor. Ha ne kötü bir iman dedi mi, Allah imanı nef ediyor. Allah imana kötü isim vermez. Kalplerindeki nifak olduğu için, nifakı iman gibi gösterdiklerinden dolayı, Allah da diyor sizin kalbinizdeki imansa, o ne kötü bir imandır. Halbuki iman değil o. Allah kendisine imanı tasdike kötü der mi? Haşa! <gülüyor> وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ min اللّٰهِ Tekrar dönüyoruz dersimize geldik. Dersimiz neydi? Maide suresi kaçıncı ayet-i kerime? 19 <gülüyor> Dedi ki يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ Ey kitab ehli! Size Resulümüz Musa gibi, İsa gibi, Hazgiyal gibi, Harun gibi, değil mi? Yakup gibi, İshak gibi, İbrahim gibi, İsmail gibi, Yusuf gibi Resulümüz geldi. Birçok peygamberin kesilmesinden sonra size Allah'ın gönderdiği dini tekrar yeniden güzel güzel açıklayacak. O peygamber size geldi. Ve Bakara Suresi 101-102'de bu ayetin bir tefsirini görüyoruz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ Allah katından onlara Rasul gelince, size Rasulümüz geldi dedi ya burada, Maide 19, Bakara 101'de de Allah Azze ve Celle, onlara Rasul, Allah katından Rasul gelince, ne ile nasıl gelince, musaddiqun لِمَا مَعَهُمْ Onlarla beraber olan Hak Tevrat'ı, Hak emirleri tasdik edici, Tevhidi doğrulayıcı, tasdik edici olarak Peygamber gelince Rasul, Nebzed fariqun min allazina utul kitabe kitaballah Ne yaptılar onlar? Onlardan bir topluluk Allah'ın kitabını omuzlarının gerisine, sırtlarının gerisine attılar. Ne demek sırtlarının gerisine? Kitap onlara geliyor, sırtını çeviriyor, terk ediyor gidiyor kitabı. Önemsemiyor, haydi yapıyor böyle sanki onlar hiç bilmiyorlarmış gibi, sanki onlara daha önce Rasuller kitaplar gelmemiş gibi, Rasuller onlara Allah'ın emirlerini ve varlığından hiç söz etmemişler gibi, onlar kitabı sırtlarının gerisine attılar. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Allah Azze ve Celle, Beni İsrail e verdiği nimetleri anlatırken, onlara bu nimetleri, kitabının muhtelif yerlerinde, Allah azze ve celle açıklamıştır. Ankebut suresi 27'de de şöyle der. وَوَهَبْنَا لَهُ İsmail için söylüyor İbrahim Aleyhisselam'a. İshak'a Ona İshak'ı verdik. Yakub'a Yakub'u verdik. Hibe ettik. Hibe. Dikkat edin Allah katından hibe ettim diyor. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا İshak'ın ve, ve Yakub'un zürriyetlerinden çocuklarının içerisinden onlara ne yaptık? Nübüvvet verdik. Ve kitabı verdik. Fe zurriyetihime en nebiyete vel kitabe nebevîyet ve kitap verdik. Ve ataynahu ecrehu fi'd-dunya ve innehu fi'l-âhireti lemin-sâlihin biz İbrahim'in ecrini dünyada verdik. Salih amelinin tevhidinin ve mücadelesinin cihadının karşılığı İbrahim'in ecrini mükafatını dünyada verdik ve ahirette o İbrahim salihlerdendir. Nasıl ecrini vermiş biliyor musunuz İbrahim Aleyhisselam Allah Teala? Nasıl ecir vermiş? Öyle bir ecir vermiş ki kardeşim kıyamet gününe kadar bitmeyen, tükenmeyen bir ecir. Hala biz o ecrin bereketiyle yaşıyoruz. İshak ve İsmail. İshak'tan Yakup İsmail'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Şu berekete bakın. Şu Allah'ın dediği ecre. وَاَاتَيْنَاهُ اَجْرَهُ Ona ecrini verdik. Nerede? Fil dünyada. İşte İbrahim'in ecri kardeşlerim, salih evlatları. Ne kadar peygambere sahip çocuklarından. Ne kadar peygamber var. Ne kadar nebi ve rasul var. Sübhanallah. Şu ecre bakın. Biz salih olursak, biz ehli iman ve ehli takva olursak, ehli sıdk ve ehli emanet olursak, Allah bize de ecrimizi dünyada verecek ve ahirette bizi salihlerden kılacak. Amin. Öyle işte kardeşim Kur'an ibret ve hikmetlerle dolu. Git ölüye oku. Acaba ne fayda verecek? Ancak senin halis niyetin tövbe ve istiğbarın ulaşır oraya. Bunu da amel etmede git ölüye oku. Olur mu adamın cebine sıkıştır 500 bin lira. Hadi hafız efendim Allah razı olsun. Hadi şöyle bir aşır bir yasin güzel bir şey demiyoruz hoş ama ne amel ettin bu Kuranda kardeşim? Başkasına para kazandırdın kendini amel etmedin. Hafızlar araba sahibi oluyor, villa sahibi oluyor, köş sahibi oluyor. Efendim dün midesi gurul gurul eden bugün en sesinden geçilmiyor. Adamları o hale getirdiniz yesin helal olsun ne diyorum yesinler İşte ne adamlar bu hale geldi sen daha ne Kur'an'ı tanıdın ne Kur'an'ı amel ettin bir tanesi anlattı bugün bir insan ölmüş Cenazesine sadece üç kişi gelmiş salın bir tarafını tutacak başka bir adam yok dördüncü adam yok yok yalvarmış yakarmış orada bir sakallı görüyor da ne olursunuz diyor bize bu dini anlatın biz bu dini bilmedik bak böyle ortada yalnız kaldık Şimdi bazı şeyler insana kafa dank ettikten sonra geliyor ama elhamdülillah bari ölmeden gelse kime gelirse gelsin de hidayet herkese ölmeden gelsin. İnşallah. Şimdi yine bu ayet-i kerimeyle ilgili olarak En'am 83 92'ye kadar En'am En'am 83'ten 92'ye kadar bir bölüm var. أبت. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إبراهيم ندد وآتيناه أجره في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم بيس bu hüccetlerimizi, işte bunlar İbrahim'e verdiğimiz hüccetlerdir. Deliller düğür anlarımız. Alâ kavmihi, kavminin hidayete ermesi için, kavmine karşı hüccet olması için. Nârfâ derecâtim menneşâ, dilediklerimizin derecelerini Allah katında yüceltiriz. İnne rabbeki hakimun alîm, Rabbin hakim ve alimdir. Ve vehebnâ lehu ishâka ve yakûb, burada da, ve vehebnâ lehu ishâka ve yakûb. İshâkı ve yakûbı ona hibettik. ettik. Hibe ettik diyor, ne kadar güzel. Karşılıksız verdik. Hediye ettik oğlunu. Kullen hedeyna, hepsine hidayetimizi verdik. Nübüvveti ve Rabbani'liyi verdik. Hedeyna ve Nuh'an hedeynâhum min kabl, hedeynâ min kabl. Ve Nuh'u da daha önce hidayet üstü kılmıştık. Ona nübüvveti vermiştik yani. Hidayet oğlu üstünde kılmıştık. Vemin zürriyeti Davud ve Süleiman ve Ayıba ve ve Musa ve Harun. Allah Allah. Onun zürriyetinden kimler gelmiş? Burada kahdiyorlar Nuh zürriyeti kah daha önceden zikredilen İbrahim'in zürriyeti Davud'u Süleyman'ı, Ayıbu Yusuf'u Musayı Harunu. Bunun haliselam zürriyeti. Ve kederde nezil muhsinin biz muhsinlere bak böyle ceza, mükafat veririz. Muhsinlerin çocukları peygamber oluyor. Ya bizim çocuklarımız? Biz ne olursak çocuklarımız ne olacak? Ortada korkmak lazım. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Ne yaptık? Ve Zekeriya'yı gönderdik ve Yahya'yı ve İsa'yı ve İlyas'ı. Kimin zürriyetinden bunlar? <gülüyor> Nuh'un zürriyetinden geliyorlar. Kullüm <gülüyor> salihin <gülüyor> Onların hepsi salihlerdendir. Ve İsmaila Ve yasa'a ve Yunusa ve Lut'a Subhanallah, Onlar da salih zürriyetindenmiş. Hem Nuh'un hem İbrahim'in. Çünkü İbrahim'in çocukları var. Nuh'un da sülalesi var. İsmail, Yasa'a, Yunus ve Lut. Ve kullen faddalna alel alemin Allah hem onlara diyor. Onları muhsinlerden kıldık, onları salihlerden kıldık ve alemlerin üstünde faziletli kıldık. Ve <gülüyor> min onların babalarından bunlar içerisinde gelen bir nebi ve zürriyetin babalarını ve zürriyetim ve zürriyetlerinden ve kardeşlerinden zürriyetleri beni İsrail İshak'ın çocukları, ihvane dediği kardeşleri de İsmail'in çocukları. Çünkü ben İsraili kabiledir yani haşa İbrahim'in sülalesi diyelim iki, ikiye ayrıldı. Bir tanesi İsrailoğulları, Yakup'un çocukları oldular. Bir tanesi de ne oldu? İsmail'in çocukları oldular. وَاَجْتَبَيْنَاهُمْ <gülüyor> Onları seçtik, seçkin kıldık, وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Onları sırat-ı müstakime eriştirdik, erdirdik. İşte bu ذَٰلِكَ هُدَ Bu Allah'ın hidayetidir. O hidayete sarılınca insan o hidayeti bulur, o hidayetin kuvvetiyle yaşar. Yehdi bihi men yesha umin aybadhi kullarından dilediğini o hilaye hidayetini erdirir. Vela u ashruku eğer onlar Allah'a ortak koşarlarsa la habita anhum ma kalu yamelun. İşlemiş oldukları amellerin hepsi gider. Habite batıl olur, çürür, kabul olmaz Allah katında. Şirk koşarlarsa. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اٰتَيْنَا هُمُ الْهِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ İşte kim? İshak, Yakub, Nuh, İbrahim, Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa ve Yunus ve Lut işte onlar var ya biz onlara hem kitabı hem Allah'ın şeriatını hükmünü ve hem de Allah tıkatından onlara nübüvvet verdik feyncekur biha işte onlar var ya bu kitabı bu nübüvveti bu hükmü inkar ederlerse fakat vekkalna biha qauman biz onlar küfreseler bile Allah'ın daha önceki nübüvvetlerine, risaletlerine ve hükümlerine, şeriatlarına biz onlardan sonra Hazreti Muhammed'in ümmeti gibi bir ümmet getirdik. Onu vekil kıldık şeriatımızın üzere, şeriatımız için ve onlar o şeriatı o kitaplara küfredici ve o kitapları inkar edici olmayacaklar. Ulaikellezina heda Allah. İşte onlar Allah'ın hidayeti erdiği insanlar ve topluluklardır. Sebihi huda muktadi ey Resul sen de o nebilerin, o rasullerin hüdâsı, hidayeti yolu üzer ol ve o yola uy. Bakın peygamber, daha önceki peygamberlerin hidayetine iman yolu üzerine olması emrediliyor ve onlara iktidası emrediliyor. Çünkü bu Allah'tan gelendir, risalettir, vahiydir. قُلَّا <gülüyor> يَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرًا لِلْحَالَمِينَ De ki o insanlara, ey insanlar, beni İsrail, Hristiyanlar da dahil, Mekkeli Medine Medine'li Askar onların hepsi de dahil. Onlara de ki, ey insanlar ben bu kitaptan dolayı sizden bir ücret, bir para, maaş, karşılık, dünyalık talep edici değilim. <gülüyor> evet, niye? Çünkü Allah katından gelen kendisine bir kitap, onun ecri ahirettedir ve Allah onun karşılığını ahirette verecek. Deki şüphesiz ki o Kur'an o kitap vikralil alemin tüm alemlere insanlığa Allah katından gönderilmiş korunması muhafaza edilip iman edilmesi gereken bir hatırlatmadır. İşte böylece biz inşallah taala bu dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Diğer dersimizde bir izn laytaala geri kalan ayetleri inşallah hep beraber görürüz. Allah selamı üzerinize olsun. Soru soran var mı acaba bu arada? İnna alhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve min şurûri anfusinâ min seyyiati a'mâlinâ. Men yehdilleh ve men yedlil fele Ve salli ala ve ve ve Allah selamı ve rahmeti üzerine olsun. Bugünkü dersimizde inşallah 20. ayet-i 21. ayet-i kerimeden itibaren işlemeye çalışacağız. Daha önceki ayet-i kerimede 20 ve 19. ayet-i kerimelerde Allah Resulü'nün onlara peygamber olarak gönderildiğini, onların Resul'ün müjdeci ve korkutucu olarak gelmesini inkar etmemeleri için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 işledikleri günah ve fücur yüzünden e, Rab'lerinin kendilerine göndermiş olduğu kitabı ve kitabın içindeki emirleri unuturlar ve ona sırtlarını gerisine atmış olurlar. Evet. Musa aleyhisselam onlara Rab'lerinin nimetini hatırlattıktan sonra onlar korkuyordu. O dedik Amalika'nın bulunduğu bir şehir vardı. Eriha, bugün bildiğimiz Eriha oranın tert edilmesi için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 O kafir Yahudiler Peygamber'e isyan eden, git ve sen Rabb'inle orada harbet, biz de burada oturup işimize bakacağız diyen Yahudiler, bu iki Yahudiler aynısıdır. Bunlar Beitul Maktis'in ne sahibidir, ne de Kudüs'ün sahibi olamazlar. Bunlar o gün de inkar ettiler Peygamberleri, o gün de gidip savaşmayı istediler. O kadar zulümden işkenceden kurtarılmışlar, hala nimeti inkar edip. Allah'ın Musa'ya yardım edebileceğine inanmıyorlar. Çünkü dünyanın en materyalist milleti, topluluğu, millet demeyelim, topluluğu Yahudilerdir. Niçin diyeceksiniz? O gün her şeyi madde gözüyle inceleyen, her şeyi madde gözüyle tahakkukunu gerçekleşmesini bekleyen ve bu zanda olan o topluluk, o ümmet, 20. asırın başlarında bile Müslümanların olsun, Hristiyanların da olsun, dünya insanlığının Başına bela olacak materyalist ideolojileri çıkmasına adamlar kaynaklık etti. Freud Yahudi, Marx Yahudi, Fiyor bak şunlar bunlar bunlar Yahudi kaynaklı kimseler. Lenin Yahudi. Dikkat ediyor musunuz? Kapitalizmin babası Yahudi'lik, komünizmin babası annesi Yahudi'lik. Yani o gün nasıl materyalist kafir Yahudiler bugün de aynı şekilde kafirler materyalist. Ve onlara göre cennet, cehennem yoktur, her şey dünyada kurulacaktır. Cehennem hiç yok, sadece cennet vardır. Ona da Yahudiler girecek, diğerlerini Yahudiler cehennem dünyada kurulmadan bütün dünyayı imha edecekler, Yahudi yer yüzünden kaldıracaklar, yüzünde tek Yahudi milleti kalacak. Yahudilerin felsefesi, düşüncesi bu. Diğer yani tüm ümmetleri yok etmek. Amaçları bu. Bunlar cehenneme niye inansınlar ki? Dünyayı cennet etmek istiyorlar, cenneti çevirmek istiyorlar. Musa onlara dedi ki, Ya kavm midkulû al ardal muqaddeset el leti ketaballâhu lekum. Vela terkaddu ala adbarikum, fetenqalibu khâsirîm. Ey kavmim, Allah Azze ve Celle'nin sizin için yazdığı, sizin olmasını istediği Müminler olarak, Müslümanlar olarak yani, <gülüyor> o mukaddes toprağa giriniz. Mukaddes topraktan maksat nedir? Allah'ın tenzih ettiği, tahir kıldığı, temiz kıldığı yer. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى adbarikum. Sakın ha geriye dönmeyiniz, arkanızı dönüp de o topraklara girmekten kaçmayınız. Yani kaçma, kaçmaya yeltenmeyiniz.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 Bilim adamları bunu reddederse, mikrobu reddeder, mesela ayın bölünmesini reddettiler. O zaman bilim adamlarının sözü hak gerçekse, kaynak, ölçü ve mizansa o zaman bilim adamların, adamların inkar edecekleri bir sürü şey var Kur'an-ı Kerim'de. Onların inkar edilmesi lazım, yani ne fark eder? Ha Peygamberin şahsında tecelli etmiş bir şey inkar edilmiş, ha Kur'an'ın şahsında tecelli edip inkar edilmiş. Arada bir fark yok ki. Materyalist insanlar böyle. Maddeci bunlar. Ne hüsrana uğrarsınız. Bâlu yâ Mûsâ dediler ki, ey Mûsâ, inne fîhe hâvmen cebbârin, orada cebbâr olan kavim var. O kadar büyük, boylu, boyut insanlar ki, güçlü insanlarmış. Biz onlara gücümüz yetmez, biz onların yanında zayıf zayıf, cırız cırız insanlarız. Onlarla nasıl baş ederiz? Bize diyorsun ki o şehire girin. Olur mu bu? Ve inna lennedhulehâ, biz asla mümkün değil o şehire girmeyiz, girmeyeceğiz. Hatta ta ki yahurucû.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 Evet Müslümanlar içinde deseydiniz ya onlar çıkmasa biz çıkmadıkça biz oraya girmeyiz deseydiniz ya. Yok. Tüm dünyanın zulmü ve tüm dünyanın zalim ve kafirleriyle beraber işbirliği içinde tüm dünya Müslümanlarını Ve Aynı zamanda o Filistin'deki 3 ya 1 avuç iki avuç Müslümanı zulmediyorlar. Yani bugün de aynı şeye uysaydınız ya. Yok. Eğer onlar oradan çıkarlarsa biz oraya gireceğiz. Ve girmeyeceğiz. Bu Yahudilerin korkaklıklarına ve kendilerine gönderilen rasullere ne kadar itaatsız olduklarına açık bir delildir ki bu kendi kitapları Tevrat tabuna sık sık işaret etmekte. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا Bir rivayette diyorlar ki bu Yuşa ile kalp İbni e, Yukina diye birisidir. Bir rivayette deniliyor ki bunlar şeydir.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 onlar Allah'tan korkuyorlardı. Allah onlara nimetlerini vermişti. İnanda bulunmuştu. O inanda bulunma onların mümin olduklarına işarettir. Dediler ki: "Udkhulu aleyhimul bab." Burada onların üzerlerine Yani o şehrin halkının üzerine nereden giriniz? Kapıdan diyor. Ne kapı sana? Elbap diyor. Yani burada bu stratejik olarak incelenebilir bu kelime. Evet kapı bizim Bildiğimiz kale kapıları, şehir kapıları ama burada müminlerin kapıdan girilmesi tavsiye ediyorlar. Feyda daqal tu muhu feynne kumhalibun. Yani hepiniz aynı kapıdan, aynı yerden saldırın, tamam mı?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 Mesela şurada Allah Teala bunu çok güzel izah ediyor. Gayet güzel değildi. Müfessirler bir kısmı öyle söylüyor. Onlara kapıdan girin diye? Tamam. Ama Musa Rabbu diyor ki? Girin diyor kutuplarda. O tamam. O kapıdan girilmeden olmayacak yani. Filistin topraklarının kapısı Eriha. Evet. Eriha düşerse tüm Filistin Müslümanların düşecek. Kapı Eriha. Kapıdan gireceksiniz. Yani saldırılacak yer düşürülmesi gereken ilk hedef neresidir? Kapı evet. Eriha. Eriha'dan girdiniz mi? Muardil mukaddesen. Hepsi Bu kapıdan şimdi şey girdiler o kapıdan girecekler. Eriha, evet. Hayır, yani o şekilde yorumlamak olmaz. Hayır, o şekilde olmaz. O şekilde açıklamak olmaz. Çünkü bu e, peygamber değildir. Peygamberin bir hadisesidir. Mesela şey hadisesinde Ahzab suresinde Allahu Teala diyor ki: "Ve enzelellezine zaharuhum min ehli'l-kitab" Allah-u Teala onlara kitap ehlinden arka çıkanları min sayasihim kalelerinden çıkardı. Azab suresi 26 ayet kerime. <gülüyor> kalelerinden çıkardı. Neyle çıkardı onları kaleden? Allah onları kalplerine korku saldı. Dayanamadılar artık. Duramıyorlar yerinde. alıyorlar Kalenin dışına çıkıyor Taşıyor dışarı. Ve kazese fî Kalplerine korkuyu saldı diyor Allah. Fırlattı, attı kalplerin içerisine korkuyu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 Çünkü kapıdan girmeniz adamların bütün işlerinin bitmesine neden olacak. Yani korkuyla silahlarını yere indirecekler. Hiçbir size muhakkemeden <gülüyor> <feyfe> değil. <dekaltumu fe innekum galibun> Eğer o şehrin kapısından girerseniz şehrin <feyne> dekum galibun. Mutlaka kesinlikle siz galip geleceksiniz. Wa ala Allahi in Burada Musa Aleyhisselamın sözü. Allah'a tevekkül ediniz eğer siz Allah'a iman ediyorsanız. Ve la tehinu, ve la tahzenu, ve ân t'mun a'âlouna, imkun t'mu'minin. Ve la tehinu bir ve la tahzenu mahzun olmayin. Niye? Bir şey kaybedecek korkusuyla savaşa girmezsiniz. Her kaybı kaybedeceğiz diye savaşa girerseniz zaten kaybetmişsiniz. kayıplarımız çok olur ağır kayıplar veririz diye düşünüyorsanız zaten o ümmet o topluluk cihat demez. Kayıpları göze alacaksınız. Dünyalık maddi kayıpları göze alacaksınız ki Allahu Teala karşılığında size kat kat bire 700 derecek. Sizin bir merminiz 700 mermi olacak.